Bak müminsin. Mümin demek ne demek biliyor musun? Allah'ın bir ismi mümindir. Allah kendi ismini sana vermiş. Müminül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir. Allah aynı ismi sana da vermiş. Ey mümin diyor baksana. Minatı hak oluyorsun yani.